Güzelliklere gelirdim. Şimdi bakıyorsun güzel bir kız, çirkin bir delikanlıyı seviyor. Ya güzel bir delikanlı, çirkin bir kızı seviyor. Diyorsun ya o sen bu kızın nesini alacaksın? Gayet çirkin bunu niçin alıyorsun? Aa, sen gel benim gözümle sen onu seyreyle. Yani güzel bir kızı aldı. Ya güzel bir elbise vardı, öyle parçası dedim. Zamanlar geçiyor o güzel delikanlı bükülüyor. O güzel gözler, nurlu gözlerin nuru sönüyor solarıyor soluyor ve çirkinleşiyor. Hatta bazı insanlar yiyişe kapılıyorlar böyle gençlikteki güzelliğiyle yaşlı zamandaki bulunan çirkin haline intihara kapılıyorlar. Güzellik de izafi.